Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar. Ee, ben Sevil. Üçüncü mekanla yine karşınızdayız. Kütüphaneler ve Arşivler programıyla. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı şiarıyla devam ediyoruz. Ee, geçen programda Galata'daydık. Salt Galata ekibiyle beraberdik. Bu hafta da e, Galata'dan yukarı yürüyoruz. Şişhane'ye geldik. Nicat eczacıbaşı binasına. İKSV'den... E, ...Belge Bilgi Merkezi'nin yöneticisi Esra Çankaya bizlerle. Hoş geldin Esra. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, şimdi bu, yine ben binadan gireyim içeriye. Çok güzel bir bina. Yorgo Kolutros mimarımız, 20. yüzyıl başında yapılmış art Nouveau tarzında bir apartman. Evet. Hoş bir yerde çalışıyorsun Esra. <gülüyor> evet, çok şanslıyız o anlamda. Süper. Da. Şimdi İKSV hepimiz biliyoruz da ben bir giriş mahiyetinde ve küçük bir bilgi vereceğim... ...kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kültür kurumu... ...73 yılında... ...Necat Eczacıbaşı önderliğinde kuruluyor... ...73'te müzik festivaliyle başlıyorlar... ...83'te sinema günleri adı altında... ...o daha sonra film festivaline evriliyor... ...87 Bienal, ...89 tiyatro... ...94 caz... ...2006 Leyla Gencer Şan yarışması... ...2012 tasarım Bienali. ...ee... <gülüyor> Şimdi 40 yıl yani 50. yılla yaklaşan bir kültür kurumundan bahsediyoruz. Ee, böyle hani belki biraz kısa kalacak bu program ama elimizden geldiğince birkaç başlık halinde konuşmak istiyoruz. Şimdi benim elimde bir 40. yıl kitabı var. Ee, İlkay Baliç ve Didem Ermiş tarafından hazırlanan böyle kallavi bir kitap. Arşiv çalışması ve 370 kişiyle görüşülmüş. Sözlü yazılı görüşmeler yürütülerek, arşivlerden faydalanılarak kurgulanan bu kitap Ee, ...müthiş bir sözlü tarih çalışması olmuş... ...şimdi e, vakıf kurulmadan önce... ...72'de... ...Necat Ezdacıbaşı... E, ...şöyle anlatıyor o günleri... ...ben böyle bir, bir iki parça okumak istiyorum kitaptan... ...daha sonra da... ...Esra ile sohbetimize başlayacağız... ...Necat Ezdacıbaşı der ki... E, ...1972'de... ...vakfın tasarlanması... ...64 yılına kadar uzanıyordu... ...Almanya'daki öğrenimim sırasındaki... ...müzik eğitimimden olacak... ...Türkiye'de de bir festival düzenlenmesini özlerdim. Almanya'da kaldığım günler içinde... Salzburg Festivali'ne gitmeye evet. çalışır. Bir gün İstanbul'da da böyle bir şölenin gerçekleşmesini çok isterdim. Türkiye'ye döndükten sonra geçmişte Vedat Nedim Tör... ...ve Cemal Reşit Rey'in festival konusunda çeşitli girişimler düşündüklerini... ...ancak bunların gerçekleşemediğini öğrenmiştim. İstanbul'da bir uluslararası sanat festivali gerçekleştirme tasarısını... ...Cevat Mevduha açtığım zaman... ...heyecanın, hocanın heyecanını... ...hiç unutamıyorum... <gülüyor> ...meğer onun da bu konuda... <gülüyor> ...düşünce aşamasının hazırlıkları... ...varmış... ...hemen bir uyumlu çalışmaya girmişler... <gülüyor> ...çok pardon... ...öksürük hala devam ediyor... Ee, ...bu yine... ...72'de Betül Mardin'in de bir anısı var... ...İKSV kurulmadan önce... ...şöyle söylüyor... ...Necat'la ben Ankara'ya gidiyoruz... ...tesadüfen uçakta yan oturmuşuz... ...ne haber nereye gidiyorsun dedim... Ya İstanbul Festivali diye bir şey yapmak istiyorum diye cevap verdi. Ben de tabii biliyorum Türkiye'de bazı işler çok uzun zaman alıyor. Necat yandın sen dedim. Bayağı güldük. Ondan evvel Cemal Reşit Bey'in başlattığı bir konserler serisi var Saray Sinemasında. Ben ona aboneydim mesela. Hocamız vardı. Her hafta kalkar giderdik. Ama başka yok. O zaman televizyon gibi şeyler de yok. Radyoda uzun uzun senfoni veriyorlar ama onu da kimse dinlemiyor ki. Yani e, bu kitabı okurken ben de çok duygulandım. Birçok kişi hayatta değil ama şey çok hoş. Tutku ve onu yerine getirmek peşinde koşan insanların hikayeleri bunlar. Şimdi biz e, programımızın içeriği gereği <gülüyor> Kütüphaneler ve Arşivler diyoruz. İKS'nin aslında biz e, başka bir tarafını konuşacağız Esra ile. festivallerini çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Üretim 40 yıllık üretim. <gülüyor> Bu üretilenler nereye gitti, neredeler, insanlar bunlara ulaşabiliyor mu? İKAS Evi'nin bir arşivi var, çok değerli. <gülüyor> Şimdi Esra'ya o yüzden e, sorumu soruyorum. Arşiviniz nerede, insanlar gelebiliyor mu? <gülüyor> Neler yapıyorsunuz? Buyurun. E, öncelikle <gülüyor> Sevil gerçekten e, çok teşekkür ederim öncelikle davetin için... Bizim için arşivimizin var olduğunu duyurmak adına bu çok güzel bir fırsat Çünkü e, gerçekten İKSV gibi kültür sanat alanında bu kadar köklü bir kurumun e, arşivinin e, olduğundan haberdar olmayan bir kitle olduğunu ben hala neredeyse 10 senedir vakıfta çalışıyorum. Duyduğum zaman üzülüyorum e, ama e, bu bizim için güzel bir fırsat olacak. Yaptığımız etkinlikleri biraz önce çok güzel özetledim. E, biz arşivimizde... Aslında e, düzenlediğimiz bütün bu etkinliklerin biraz önce saydığın festivallerin, biennallerin kapsamında üretilen basılı görsel, işitsel bütün malzemeleri 73 yılından bu yana imkanlar dahilinde e, arşivimizde bulunduruyoruz. Müthiş. Evet ve e, arşivimiz aslında herkesin kullanımına açık. Heh, bu çok mühim, bu bilinmiyor. ...yani genelde bilinmiyor... ...çok önemli bir şey bu... ...herkese açık burası... Evet. evet, bunu birkaç kez duyurularla aslında... ...dile getirdik... Ee, ...ve ben 2009 yılından bu yana çalışıyorum... ...aslında... ...başladığımda yaklaşık... E, ...60 kişilik bir ortalamamız vardı... ...araştırmacılarla ilgili sayısal olarak... E, ...2012 yılında... ...biraz önce e, İKS ve... E, ...40. yıl kitabımızdan da... ...güzel bir alıntıyla... E, ...başladın... E, O dönemde yaptığımız detaylı arşiv çalışması kapsamında bir duyuru yayınlamıştık ve ondan sonra 2015 yılında bir İSKA projesi gerçekleştirdik. Arşivimizi yenilikçilik merkezine dönüştürüyoruz diye. O ikinci duyurudan sonra, şu anda benim başladığım günden bugüne araştırmacılarımızın sayısı yaklaşık yılda ortalama 300 kişiye yaklaştı. Oo, süper. Esasında bilen bir kitle var, ama hala ulaşmamız gereken büyük bir kitle olduğunu ben farkındayım. O yüzden rica ederim şöyle, zaten o yüzden bu programa ben başlamak istemiştim. Kütüphaneler, arşivler evet. pek e, içimize sinen bir durum değil. Yani hepimizin sıkıntısı bu. Evet yani bizim arşivimizin aslında güzel taraflarından birisi de ben bu anlamda bir arşivci olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. içeriğimiz hem içeride vakıf çalışanları tarafından çok kullanılan bir içerik hem de dışarıdan kültür sanat alanından ya da değil birçok insanın merak ettiği, ilgilendiği bir içerik. Ve etkinliklerimiz paralelinde biriktirdiğimiz Her şeyi bulabildiğiniz için sürprizlerle dolu da bir arşiv diyebiliriz Evet ee, Festival gibi. hazırlıkları sürecinde de çok başvuruyoruz Kendi içimizde kullanıyoruz dediğim kısım bu Ee, ama e, dışarıdan taleplerde de çok enteresan, bir takım keyifli, eğlenceli... ...bana içinde bulunduğum arşivi yeniden keşfettiren e, talepler de alıyorum. Şöyle sorayım önce, çat kapı gelebiliyor muyum? Var mı bir e, prosedürünüz? Esasında arşivimiz çok zengin bir içerik olduğu için ben e, araştırmacılardan... E, Belgeler üzerinde bir çalışmak için zaman istiyorum. Bu yüzden randevulu çalışıyoruz. Ama çat kapı gelen kimseyi de geri çevirmiyoruz. <gülüyor> Harika. Sadece akademisyenler, yönetmenler, sanatçılar değil. Her kesimden herkese merakları dahilinde İKSV etkinliklerini takip eden... E Herkesin kullanabileceği bir arşiv diyebiliriz. Sadece yönetmenler, gazeteciler ya da kültür sanat insanları değil, etkinliklerimizi takip eden e, halkın her kesiminden İşte burada kişiler. bana o küçük anını burada anlatmanı <gülüyor> rica edeceğim. Çok hoş bir deneyimim var. Bence dinlemeli herkes. <gülüyor> ee, biraz önce sorduğun sorunun cevabı aslında biz randevuyla çalışıyoruz. ...prensip olarak dediğim için... ...genelde bizim arkadaşlarımız... ...bu tür talepleri... ...bana mail olarak... ...ya da telefonla ulaşmaları için... ...yönlendiriyorlar... ...direkt İKSV binasına gelip de... ...herhangi bir talebini ileten kişilere... ...ön bilgi bu şekilde veriliyor ve... ...ben... ...bir şekilde bunları çalışıp... ...ondan sonra randevu verip... ...merkezimizde ağırlıyorum... Ama bir gün ısrarla e, danışmadaki arkadaşlarımızdan birisi gönderemiyoruz mutlaka sizinle görüşmesi lazım bir beyefendi var e, durumu açıkladık hani e, bilgilerinizi de verdik ama mutlaka görüşmek istiyor dediği için ben de apar topar aşağıya indim e, hemen yardımcı olmak üzere e, beyefendi gerçekten e, ...durumunu anlattı. Biennale'de geçmiş Biennale'den birisinde bir sanatçı babasıyla beraber... ...bir video işlerini hazırlamış ve bizim Biennale'mizde o video işi sergilenmiş. Yani baba oğul beraber videosu mu çekilmiş? Çekilmiş. Hı -hı. Bizim Biennale'mizin birisinde de bu iş yer almış. Hı -hı. Kendisine de o dönemde bu kayıt teslim edilmiş. Ben o kayda tekrar ulaşmak istiyorum dedi... Çünkü çok yakın zamanda babamı kaybettim. Hı. Benim için manevi bir değeri var. Yardımcı olabilir misiniz dedi. Ben de tabii ki seve seve bununla ilgili size malzemeyi kontrol edip... ...bilgi vereceğim deyip gönderdim. Hemen yerime çıktım. Tabii büyük bir merak uyandırdı bende böyle bir hikaye. Malzemeyi buldum. Hemen çıkarttım raftan. Çalışıp çalışmıyor o durumu kontrol ettikten sonra... Açıp izledim hikayeyi ve birbiriyle mütemadiyen <gülüyor> kavga eden bir baba oğul. E, ayakkabı tamircisi, usta bir baba ve yanında çalışan oğlu. <gülüyor> e, sürekli tartışıyorlar, sürekli bir gerilim var ve uzlaşma yok. <gülüyor> ve e, böyle biten bir video işi ve hani geçmişten... ...böyle bir hikaye ama günümüzdeki bağlantı bambaşka bir noktada. Bu tür böyle duygusal e, aslında sallantılar yaşatan talepler de oluyor. Çok keyif veren çalışmalar da oluyor. Birbirinden çok farklı alanlarda araştırmacı talepleri alıyoruz çünkü. E, ağırlıklı olarak Bienal ve Film Festivali e, şu anda araştırmacılarımız var ama her konuda... Yani grafik tasarım öğrencileri... Evet, sizin arşivlerden... E, ...çok test çıktığını biliyoruz. Hı hı. Yayın çıktığını biliyoruz, hı hı. değil mi? Evet, evet. Yani çok fazla yüksek lisans... ...ve doktora tezi çalışması oluyor. Yani yılda ortalama... ...neredeyse 10 küsür yüksek lisans tezine destek veriyoruz. Danışmanlık yapıyorsun resmen esna. Biraz öyle <gülüyor> ilerliyoruz öğrencilerle. Bu da bana çok keyif veriyor. Çünkü onlarla birlikte ben de çok şey öğreniyorum. Birbirimizi çok besliyoruz bu anlamda. Çıkan sonuçlardan da çok mutlu oluyoruz. O zaman şimdi bir şey soracağım. Malum 50 yıllık kurum... ...kısa bir zamanımız var. Ben hemen... ...konuyu şu yöne çevirmek istiyorum... ...Leyla Gencer'den bahsetmek istiyorum... Tabii. ...Leyla Gencer'in arşivini yaptığını... ...Leyla Hı. Gencer Evi... ...değil mi bir de müze olarak... ...tabii anı evi... ...anı evi... Ana eve. Ana ...anısını evi. yaşatmak ha. üzere... E, ...teslim aldığımız bir koleksiyon aslında... Hayır, ...Leyla Bundan Gencer koleksiyon... ...bundan da bahseder koleksiyon. misin? ...çok B hoş... Büyük, ...büyük bir keyifle... ...bu da benim e, İKSV'de... ...on yıldır yürüttüğüm işimin... ...bana en keyif veren... ...bölümlerinden birisi aslında... Leyla Gencer e, İKSV'nin 1995 yılından ölümüne kadar mütevelli kurulu başkanlığını yapmış. Bizim için çok kıymetli bir isim ama dünya çapında da e, kıymetli bir isim. E, ülkemiz adına da öyle. E, bildiğiniz gibi Laskala Milano'daki Laskala operasında sahneye çıkmış ilk türk. Sanatçımız kendisi. Öyleymiş, evet. Ben de dün bol bol okuyup bol bol Leyla Gencer dinledim. <gülüyor> ne mutlu. <gülüyor> ee, biz İKSV olarak Leyla Gencer'in e, isteği üzerine onun bütün koleksiyonunu teslim aldık. E, Arşivi şu anda bizde e, ve yanı sırada Milano'daki evindeki bütün orijinal eşyalarıyla beraber biz e, yeni... ...binamıza, Necat Eczacıbaşı binasına geçtiğimizde... ...2010 yılında orijinal eserleriyle beraber bir ana evi oluşturduk. Arşivinde neler vardı Esra? Arşivinde... Yani plaklar var mı mesela, kayıtlarda var mı Leyla Gencer'e dair? Plakları var, kendi kişisel zevki, doğrultusunda oluşturduğu koleksiyonu... Aa, e, ...yazışmaları, yani, he, Leyla Gencer'i bela yapan her şey... Aslında belge niteliği taşıyan, aklınıza gelebilecek her şey, hayranlarından gelen e, tebrik kartları bile e, arşivinde şu anda detaylı bir şekilde tasniflenmiş durumda. Zaten bununla ilgili de bir e, bu sene 10. ölüm yıl dönümüydü Leyla Gencer'in. Evet. E, Ekim, Eylül ayında, Ekim'e kadar devam eden bir aylık bir geçici sergi yaptık biz. E, ve bir ay içerisinde yaklaşık 2500 kişiye Ulaştık, gezdik. Biz e, aslında biraz kopuk anlatmayayım. 2010 yılından 2014 yılına kadar e, bu koleksiyonu vakıf binamızda ziyarete açık tuttuk. Bir noktada daha fazla ziyaretçiye ulaşması için o vakitlerde Bakırköy Belediyesi tarafından e, Leyla Hanım'ın adının verildiği bir opera ve sanat merkezi <gülüyor> açılmıştı. Bu maksatla oraya taşıdık. Şu anda orada ziyarete açık durumda. Evde gerçekten e, 1966'dan e, ölümüne kadar yaşadığı, Milano'daki yaşadığı evdeki bütün orijinal eşyaları görebilirsiniz. Özellikle e, ana evini gerçekten ziyaret ettiğinizde göreceksiniz. Sen de umarım e, Çok istiyorum. sana da eşlik ederim. Kendinizi ev ortamında hissedebilmeniz için biz oraya e, hiçbir şekilde bir bilgi panosu ya da herhangi bir etiket koymadık. Herkes de zaten o etkiyi aldığını, o, o ruhu büründüğünü bize geri dönüşlerini o şekilde yapıyorlar. Şu anda Bakırköy'de ziyaret etmek isteyen herkese açık durumda. Orası da randevu ile geziliyor. Dünya çapının da aslında bir önemi var. Belki ondan da bahsetmek gerekiyor. Önce Leyla Gencer'i bir dinleyelim. Tabii Sonra ki. Sonra da önemini. Leyla Gencer'in... Ee... Verdi'nin La Traviata sını mı dinliyorum? Evet. Doğru mu söyledim? Evet. Dinleyelim ondan sonra devam edelim. Üçüncü Mekan Devam Ediyor. Leyla Gencer'i dinledik. Kırkıncı Yıl Kitabından Leyla Gencer'le ilgili güzel bir şey var. Çocukluğumda hatırlıyorum. Leyla Gencer'in başarılarını gazetede okuyoruz. E peki niye bu ülkede sahneye çıkmıyor? Yetmişli yıllardan sonra Leyla Gencer bu ülkede tanındı. Çünkü vakıf yani İKSV davet etti. Vakıf konser verdi de. Onun düşüncelerinden yararlandı. Daha sonra bu işbirliği Leyla Gencer'in İKSV mütevelli eğitimi başkanı olmasıyla farklı bir boyut kazandı. Hı hı. Bir de sen bir şey daha söyleyecektin Leyla Gencer'le ilgili. E, Leyla Gencer'le ilgili aslında Leyla Gencer ana eviyle ilgili bir şey ekleyecektim. Hı hı. E, dünya çapında Leyla Gencer evinin... Ee, ...özelliği... E, ...Uluslararası Müzeciler Birliği tarafından... ...çok önemsenen bir müze... ...ana evi... ...biz ana evi diyoruz ama orası bir müze... Ee, ...bunun sebebi de... ...evsiz tek... ...orijinal eserlerden oluşan koleksiyon olması... E ...çünkü hoş. normalde... ...sanatçı, yazar, edebiyatçı... ...evleri... Hayatlarındayken yaşadıkları evler dönüştürülerek oluşturulan mekanlardır. Ama bizde koleksiyon orijinal ama ev geçici, gezici şeklinde e, ikon tarafından ön, ön plana çıkartılan ve önemsenen bir müze. Türkiye'deki özelliği de kadın sanatçı. adına oluşturulmuş ilk anı evi olması. Bunu söylemeden geçmek istemedim. <gülüyor> teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok çok Gerçekten teşekkür Gerçekten çok ederiz. sağ ol. Bunu çok burada anmak çok güzel oldu benim için. Ee, şimdi son az vaktimiz kaldı. Film festivali ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, kullanıcılar geçmiş festivallere ait filmleri gelip burada izleyebiliyorlar. Tabii ki. Bu veli nimet. <gülüyor> yani geliyorlar, randevu alıyorlar. Evet. Sizin e, kullanıcılar için hazırladığınız ekranlarla nasıl ya da Filmleri izleyebiliyorlar. E, kaçırdıkları konserlerin kayıtları varsa ya. elimizde konser kayıtlarını dinleyebiliyorlar. Tiyatro gösterileri eğer kayıtları varsa onları inceleyebiliyorlar. Sadece öyle düşünmemek gerekiyor. Film festivali, müzik festivali, tiyatro, ürettiğimiz her, ürettiğimiz şeyi, her evet. şeyi geriye dönük. Aslında biz ...kalıcı izlerini oluşturuyoruz... ...öyle söyleyeyim arşivde. Çok güzel. Ee, onat Kutlar şey demiş... ...festival sırasında... ...sadece bir gün için İstanbul'a gelen Bertul İçi, ...salonların ve şenlik... ...atmosferinin canlılığı karşısında şaşırmış. Ertesi gün uçağa yetişmek üzere... ...havaalanına giderken... ...tuhaf bir elektrik var bu kentte demişti. Adeta erotik bir tutku. <gülüyor> İstanbul'u yakından tanıyan bizler... ...ünlü yönetmenin bu izlenimlerinde... ...şenlik atmosferine ne ölçüde etkili olduğunu... ...biliyorduk demiş... Onat kutlar almış olduk Evet şimdi e, film festivali dedik Tiyatro dedik Biyeneller 50. yıl yaklaşıyor Herhalde 50. yıla dair bir şeyler planlıyorsunuz yine Tabii 50. yılla ilgili bizim e, Çalışmalarımız başladı 2022 yılında 50. yılımızı kutlayacağız Bu anlamda arşivimiz arşivimizle ilgili e, bir takım düzenlemeleri hızlandırdık. Özellikle dijitalleşme anlamında e, çalışmalarımız devam ediyor. Bizim içeriğimiz e, herkesin Erişebileceği bir içerik ama belli bir noktaya kadar bunu yazılım ortamında dışarıdan arama yapıp ne olduğunu görüntülenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sene bir takım kimliklendirmeleri yaptık. Önümüzdeki yıl hedefimiz görselleştirme ile desteklemek. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Web sayfanızda zaten bilgi belge merkezi kısmında orada senin e-mail adresin var Esra. telefon iletişim var, evet. var. Yakın zamanda orada e araştırmacılar içeriğimizi de e görüntüleyebilecekler. Her zaman bekliyoruz. Elinize sağlık. Esra evet. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Geldiğin için e üçüncü mekan 15 gün sonra başka bir üçüncü mekanda e buluşmak üzere. E çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Üçüncü mekan. Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp. Açık Radyo Program Destekçisi olun.